Su hakkında hoş geldiniz ben Akkün İlhan Ben Norhan Yüce Su hakkında bu haftaki konumuz Marmara Denizi ile ilgili ee, Ancak biraz daha spesifik tabi ee, Hatırlarsanız Volkan Narcı'yı daha önceden programımıza e, konuk etmiştik Kendisi Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Onunla Kurbağalı Deri'nin o atıkla dolu çamurun İstanbul'un nasıl dört bir köşesine atıldığını Adalar bölgesine atıldığını konuşmuştuk e, biliyorsunuz ki yani Marmara Denizi artık böyle bir adeta İstanbul'un açık e, İstanbul fosleptik çukuruna dönüşmüş durumda. Bunlarla ilgili konuşacağız. E, Ama iyi bir haberi evet. vesile. Evet güzel bir haberle. Yapalım istedik biz bunu. Evet. E, geçtiğimiz hafta içerisindeydi yanılmıyorsak 15 hı hı, Geçen e, haftaydı. Kasım o, olabilir mi? E, o tarihte 15, 15 Ekim parçası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> O tarihte e, volkanlar e, bir ekip olarak e, bir kayıp adanın e, keşfine çıkmışlardı Marmara Denizi'nde e, ve onun görüntüleri yansıtmış, yansımıştı. E, oradan biz sohbete başlayalım istedik. Öncelikle hoş geldiniz diyelim misafirlerimize. Evet, bir yandan da tabi Selçuk Ekşiyan'da var e, volkanın yanında. Öyle değil mi volkan merhabalar. Merhabalar. Merhabalar. Ha. Evet ikinize de e, selamlar. Burada. Sağ olun, biz de sizi dinliyoruz. Peki. Ee, ilk önce Serço Bey'le mi başlayalım? Ee, geçtiğimiz hafta içerisinde yaptığınız bu keşiften bir bahsedebilir misiniz? Ee, aslında e, gördüğümüz dokuz adadır. Hı hı. E, dokuzun ismini biliriz. E, ama bundan e, bayağı yıllar öncesinde e, bir deprem nedeniyle... Hatta söylenceye göre, sözü tarihe göre üstündeki keşişlerle birlikte batan bir adanın görüntülerini e, önceden de biliniyordu. Ama sizin sayenizde e, daha bir net bir biçimde e, görme imkanımız oldu. Bu e, süreçten bir miktar bahsedebilir misiniz? Ee, tabii bu, biz sizin de söylediğiniz gibi bu ada... E, Dokuzuncu yüzyılda üzerine bir manastır inşa edilen bir küçük ada kayacık yani. Kaya ama küçük bir ada sayılır. Patrik Fokios o zaman Patrik değilken yaptırmış. Bunun eşi de Küçükyalı'da şu anda apartmanların ortasında meydana çıkartılmış ve çıkartılmakta olan bildiğim kadarıyla Europa Nostra programında bildiğim kadarıyla ben teyit etmenizi isterdim tabi ama ben etmedim ben duyduklarımı bildiklerimi söylüyorum. Bu program içerisinde meydana çıkartılmış ve hala çalışmaları süren arkeolojik yapılan kazıların yapıldığı bir bölge yani eş manastırı diyelim. Bunu da rakip bir din adamı yaptırıyor. Onu <gülüyor> yapınca karşısına da o da onu yapmış. Bildiğimiz bu. 9. <gülüyor> <gülüyor> yüzyılda, 800 yüz küsürlü yıllarda. Ee, tabii karadaki kalmış ama denizdeki 1010 yılında bir deprem oluyor. Tabii o zamanki e, bina teknikleri diyelim yani ne kadar Ayasofya kalmışsa bu kalmamış ve çöküntülerle e, batmış. Evet. Bu arada Patrick Fotios o zaman e, inşa ettikten sonra Patrick değil o zaman. E, iki, iki manastır daha yaptırıyor. E, bir tanesi bildiğim kadarıyla küçük tavşan adası var. Ay Ayhan -Yani şey Şapeli bir tanesinde galiba baserifta var. Neyse bunlardan hariç e, bu manastır 2010'da yıkılıyor e, ve bu arada Patrick Fotios daha önce ölmüş. Çünkü 900. yüzyıldan 1010'a kadar epey bir zaman var. 7 yıl sürgün yaşadıktan sonra oraya gömülmüş ve sürgün hayatında öldükten sonra hı hı. hayat devam etmişti. 1010 yılındaki deprem sonrası çökmüş. Ondan sonra bir daha ayağa kaldırılamamış. Şimdi bu bilgiler ışığında hareket ettikçe biz de oraya dolan ilk ekip değiliz. Bizden önce hı hı. Hem ekip olarak değilse dostlar, arkadaşlarımız, bizden büyük abilerimiz dalış yapmıştır. Bundan 50 yıl önce mesela Yalçın Araçoğlu ve arkadaşları. Gene bundan bildiğim kadarıyla 7 yıl kadar önce Eski Federasyon, Suatü Federasyon Başkanı İnkılap Omruk Bey, Yalçın Araçoğlu, Halit Kakınç, Ardan Türk bir böyle masada muhabbet ederlerken Hı -hı. bir yaltının anlatması üzerine hadi gidelim bakalım diyorlar ne evet. bu tekrar bir haber olmuştu yani bizimki ilk değil biz bununla övündüğümüz falan yok ama bazı insanlar öyle almış biz okuyoruz neler yazılmış neler biz Amerika'yı yerinden keşfetmedik öyle bir incağımız da yok sadece evet. Malte Belediye Başkanı'nın küçük yıldaki bu yapılanlarla bildiğin kadarıyla yapılacak bir kazının bir ayağını da buraya kaydırmayı düşündüğü için bizden bir bakmamızı istediler biz baktık tabi 1200 yıl geçmiş bu 1200 yıl içerisinde ne fırtınalar ne lodoslar ki lodos orada kıyamet kopar evet. yani 1200 yılda yılda 2 yıl iki lodos olsa 2400 kere lodos görmüş kıyamet kopmuş bir yer evet. ee, kaba parçalar durmakla beraber e, biz o gün ben orada elimde bıçakla bir tuğla e, parçası bulmaya çalıştım e, genelde taş çıktı tabi evet. bizansların yapsı kırmızı tuğlalarını aradım ben orada bir ışık olsun diye bize bir başlangıç olsun diye bulamadık ama taş yapı, yani insan yapısına benzer böyle düz hatlar vardı. Yani bunun bizim yapacağımız bir iş değil biz sadece yardımcı olmak istedik görüntüledik Hı. anlattık ilgililere ve çekildik ama bu başlı başına bir etrafı çevrilip. Sızdırmazlık sağlanıp suyu alındıktan sonra orada yapılacak bir kazıda bir şey çıkar. Ama bana göre değmez yani. Ondan çok çok çok daha kolay ve çok daha önemli şeyler var mesela. Bizim adada mesela kadınlar manastırı var, İmparatorlukça Atinalı Irini'nin. Büyük adada değil mi? İkane tersaneler var, Orası o ayakta duruyor. Kasalar. Büyük çıkar. adadan bana bahsediyorsunuz herhalde. Hayatı değil. Tamam, ben söyleyeceğim bunları. Peki, çok <gülüyor> teşekkür ederiz. Ama yine daha de. Basına yansıdığı kadarıyla bizde takip etme imkanımız oldu yine de heyecan verici ee, görüntüleri e, çıkartma şeyi hmm. olmuş imkanınız olmuş o kadar da şey yapmayalım e, yaptığınız faaliyeti küçümsemeyelim evet. bence önemli bir şeye tanıklık etmiş oldunuz hmm. e, ama e, bu işin e, yine de hoş kısmıydı. Belki bir ara verip evet. e, ondan sonra Hı -hı. bir de Aynen. onun dışında hoş olmayan kısımları Hı -hı. da Başka ne keşifler yaptınız onu da konuşmak üzere Allah. ikinci bölümde devam Allah, edelim. Onlar, Hı. Hoş olan şeyler %90 zaten tabii, tabii. %10 hoş olan şeyler Hı. Evet onu... arada, arada bir Sergio Bey bize birkaç ufak hoşluk bari konuşalım evet. istiyoruz O nedenle elimizdeki imkanlar da az olunca böyle bulunan şeyleri <gülüyor> tabii biraz daha parlatarak <gülüyor> evet. anlatıyoruz i̇şte. Evet şimdi bir şarkıyla ara vereceğiz ikinci bölümde devam edeceğiz sohbetimizi Yaşar Kurt ve Arto Tunç Boyacı yandan dinliyoruz Küçük Nil Büyük Irmak çok heyecanlıysan bugün <gülüyor> senin için bir kaşık bal getirdim al ye, ye, ye, ye, ye heyecanın heye heye tatlansın senin heyecanını korkuyla karıştırma ve de korkma Çünkü sen bir heycansın, Zamansızsın Sen bir ümitsin Sınırsızsın O yarınlara bakan gözlere Bir ışıksın Berrak bir su gibi Fırıl fırıl ruhunla Bizleri yarınlara götüren Yürekli bir aslansın Tanıştığımıza Memnun oldum desem Beni ruhunla Arkadaş yapar mısın Tanıştığımıza memnun oldum desem Beni ruhumla arkadaş yapar mısın? Tesadüflere tesadüf deyip geçmeyelim İsterimize inanıp, onlarla yaşamasını öğrenelim. Sanki fikirlerimiz toplanmış bir noktaya, kopması çok zor, çelik zincirip gibi. Hayata. Değişik nereden baksak bile Sonunda varmak istediğimiz ideal aynı yerde Onun heyecanını bende yaşıyorum O günleri merakla bekle küçük bir kuş gibi Eğer çok heyecanlanırsan Bir kaşık balı unutma Selamlar benim ruhumdan Senin temiz ruhuna Eğer çok heyecanlanırsan Bir kaşık balı unutma <gülüyor> Selamlar benim ruhumda senin temiz ruhuna. Değil mi ayakkur ne baksın? ya? Evet, Su hakkında bu hafta konuğumuz Volkan Narci, Adalar denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği yönetim kurulu başkanı ve Sergio Ekşiyan. E, ...yıllardır e, adalar bölgesinde dalışlar yapan bir insan. Kendisi değerli bir abimiz. E, birinci bölümde birazcık geçen hafta yapılan Vardonisi adasına yapılan dalıştan bahsettik. Ama bu dalış tamam çok güzel, e, güzel şeyler görüldü. Batmış bir ada ile ilgili bilgiler elde edildi daha fazla. Ama ve lakin daha fazla şeyler de görüldü. Marmara Denizi'nin yaşadığı... E, muazzam kirlilikle ilgili bir sürü şeyle de karşılaştınız herhalde değil mi Volkan? Sen biraz bunlardan bahsedebilir misin? Neler gördünüz? Başka? Şimdi evet maalesef e, biz adalarda bu konularla ilgili faaliyet yaparken sadece hoca tabi sürekli suda o bizi yönlendiriyor her şeyi gösteriyor sağ olsun hep de liderliğini yapıyor ama durum hakikaten işler açıcı. E, evet. İnanasya'nın de burada yaptığı çok e, türlerle alakalı mercanlarla alakalı deniz biyolojisi ve şan canlılarla alakalı bir sürü çalışmalarına hmm. e, iniyoruz, çıkıyoruz, görüyoruz. Onlar götürüyor, beraberiz. E, Durumu işeçici değil. Oksijen hmm. seviyesinden tutun, deniz temizliğine, mercanların işte e, hassas ekosistemdeki olan e, iki ay içerisinde ciddi bir katliam oldu. Yani evet. biz Aralık ayında, geçen ayın Aralık-Mart aylarında yaptığımız dalışlarda hani zaten koloniler son derece tehlike ve küçülme aşamasındaydı. Hı -hı. Son iki ayda yarısından fazlası ölmüş durumda, kalanları da hasta olmuş durumda. Yani yarısı ölü, yarısı canlı yaşamaya çalışıyor. Hı -hı. En son tabii biz yassıda yaptık bu çalışmalarda, yassının... Rahat ve molozların denize atılmasıyla birlikte buradaki e, canlıların üstesinde e, toprak birikintisinin olduğunu fark ettik. Ve bunlar hmm. da tabi bu mercanların kolları olmadığı için böyle üstünü sirkelesin üstünden hmm. attım bunları. Dolayısıyla üstüne e, kapanıp ve boğulma durumu söz konusu hmm. oluyor. Bu da e, otomatikman bu hassas canlıları maalesef e, yok olmasına neden oluyor. E, dünya buna... Korumaya çalışıyor. Bizim adamları bu türleri araştırıyor, bulmaya çalışıyor. Canları, Avrupa'da, evet. Akdeniz'de olmayan bu canlılar yani bayağı derinde olanlar türüne göre değişiyor. Ama burada bizim 20 metrede, 20-30 metrede rahatlıkla dalış limitleri içerisinde görebileceğimiz ve çalışabildiğimiz bu canlılar biz burada öldürüyoruz. Hı. Aslında evet, bu... sen de konuşmanın sırasında ifade etme ettin. E, bu mercanlar özel koşullarda e, yetişebiliyor. Yani yaşam bulabiliyor. E, deniz suyunun sıcaklığının seviyesinin belli bir e, noktada olması. E, suyun derinliği önemli. 40-50 evet. metreden fazla olmamalı deniliyor. İşte oksijeni bol ve belli bir tuzluluk derecesi sahip ortamlarda ancak yaşayabiliyor. Evet gerekiyor. temiz olması. Hı. Yaşayabiliyor. Bunu tehdit eden çok ciddi unsurlar var. Önemli bir ısınsınma, deniz sıcaklıklarının arttırması nedeniyle aynı zamanda ıslandırması deniz ortamını önemli tehdit unsurları arasında sayılıyor. Çok fazla. Evet bir, bir de bunun üstünde özel olarak Marmara Denizi'ne aslında Türkiye'nin çevresindeki bütün denizler ama biz Marmara'yı konuştuğumuz için onu dile getirelim. Evet. Ee, karasal e, kirlilik kaynaklarının artması çok önemli bir etken. Evet. Evet. Burada savuzlar çok. Yani tek bir fazdan bahsedemeyiz. Kürsel ıslanma, karasal e, bu son zamanlarda buradaki özellikle adaların arkasındaki e, atıkların olması, esen, su altı kaynaklarının kapanması, yoğun trafik, insan e, belediyelerin arıtma e, sistemi kurmadan tamamı e, denize boşaltması. Yani evet. Bunların hepsi bir faz. Bu, bu hepsi kültür olması gereken Hı -hı. bir şey tabii. Maalesef bunların hepsini bir araya topladığınız zaman dünyanın en önemli belki tek iç denizi olan bu kadar canlıyı bir arada barındırabilme özelliğini taşıyan Marmara'yı biz ellerimizle bildiğiniz bir küvete dönüştürüyoruz. Yakında sadece atıklarımızı attığımız... Kurbağalı dereceden bir farkı olmayan, hiçbir canlılarınla belki de yaşamayacağı bir sürece geliyoruz. Yani bu canlılar bu yaşam, bu savaşa dayanmaya çalışıyor ama nereye kadar gidebilir? O da tabii tartışılacak olan bir konu. Yani bu konu zaten bizim uzmanlığımızdan daha çok biz onun yanında olduğumuz İstanbul Üniversitesi'nde Deniz Biyolu hocamız bizim doktorumuz Nureddin Eryas'ın yaptığı iş olduğu proje onun doktorasıdır. Biz de zaten onun sayesinde buna maruz kaldık yani bunu onun sayesinde öğrendik. E tabi bir sorumluluk durumudur burada yaşıyoruz burası bizim denizlerimiz önümüzden geldiğince de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Hı -hı. Ee, bahsettiğiniz isimlerin dışında da yani bütün aslında bu konuda Hı -hı. bu alanda çalışan bilim insanlarının söylediği ortak şey aynı. Tabii. Yani Marmara'ya kaldırabileceğinden daha fazla Hı -hı. E, yük bindirilmiş durumda atık anlamında. Çok, çok daha fazla. Evet. Çok, ee, bakın, anaya, e, efendim, bakın İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir Çanakkale, Tekirdağ, Hı. 7 ilin. Hı. kanalizasyonu, son nereye gidiyor? Marmara'ya. Evet. 7 il var. Hı hı. Kaç milyon kişi var? 20 Aynı milyon, milyon İstanbul burada sen hepsine diğerlerinin 10 milyon desen, hı hadi hı. 5, 25 milyon insanın kanalizasyonu Marmara'ya gidiyor. Ve bunların arıtma şeyleri yok, tesisleri yok. Yani bir miktarını hı. büyük bir miktarı yok. yok. Evet, doğru hı. düzgün yok. Ki aslında kolay bir sistem. E, bunu da söyleyeyim, Biyolojik arıtma, e, arıtma uygulamaları çıktı. Yani bu sistemi kurduğunuzda çok büyük milyon dolarlık projeler değil. Hmm. Bazı, e, bu mesela bizim Türk bilim adamlarımız bunu da buldu. E, bu sistemi kuruyorsunuz. Kaç, ne kadarlık bir insan riskası e, çıkacaksa bu boruların kendi içerisinde bakteriler var. Doğal bakteriler bu riskoyu e, veya bu akıtları kendi içlerinde e, bertaraf ederek bunu deniz atabiliyorsunuz. E, çok büyük maliyetli değil. Evet. Bu adamlar bunu bilim adamları maalesef bunu Türkiye'de değil e, gidip bir tane Arap ülkesinde bu şirketi kurup oradan bir şekilde yapmaya çalışıyorlar. Evet. Bu da tabii enteresan bir durum. Her zaman olduğu gibi kendi bilim adamımız da sahip çıkmayıp e, bunu bu şekilde de umursamadan geliyoruz ama e, gördüğünüz gibi durum maalesef işler açıcı. Yani şu andaki e, belki de buna bağlarız bağlayamayız ama bir şu anda lüfer zamanı, evet. ee, şu anda e, Ekim'in işte 20'sine yaklaşıyoruz. Hala lüfer balığı yakalanmıyor, hala yok. yataklarına evet. gelmediler. Ee, adalar zaten kendi özelliğinden dolayı, burası bir doğal rezerv alanı. Yani balığın Karadeniz ve Ege'den geçiş süreçlerinden sonra e, adalarda barınması, burada e, yatak yapması... Buradan istirahat etmesi daha sonrasında da belki de yürüyerek gitmesi gerekiyor. Ama hani o konuya gelsek o zaman yine e, balık boylarına gireceğiz. Hı hı. E, bizim hani araştırıyorlar sağolsunlar e, bilimada Ege Üniversitesi bu konuda araştırma yaptı. Bunları zaten e, Kemal Tattan'ımız da çıkıp söyledi. E, 25 santim bir boy gerekiyor bu balığın üremesi için. Evet. E, biz şu anda desmesinden yaprağına kadar e, maalesef yakalıyoruz. Ee, Hı -hı. yok o da yok işte kalmamaya başladı yani, soyunu tüketiyoruz yani TÜİK ürünlerine göre birçok tür artık görünmüyor ee, devletin kendi kurumu ...kendi kendine bunu söylüyor, üniversiteden söylüyor. Evet, e, Volkan şöyle bir şey e, var değil mi? Yani normalde burası aslında koruma altında olması gereken bir bölge. Bu adalar bölgesi Hayır, özellikle. bu konuyla ilgili olarak şimdi çalışmalara başladık. Ha, evet, ondan ee, bahsediyoruz. Yani biz burada ada halkı, ada balıkçıları kooperatifleri, e, ada belediyesinden kent konseyine... Aynı şekilde karşı komşumuz Kadıköy'den Tuzlu'ya kadar e, yaşayan insanlar... Balıkçıları, kooperatifleri, kent konseyleri, son zamanlarda artık belediyeler de bu işe entegre olmak durumunda. Burayı Hı -hı. bir koruma alanı yapmak zorundayız. Burada kesinlikle endüstriyel balıkçılık ve e, usulsüz avcılığı engellememiz gerekiyor. Bu evet, artıkları, evet. E, yani sadece onlar da değil, betonlama sistemine, tonos sistemine, burayı korumak zorundayız. Tek elimizdeki olan ekosistemin en hassas, yaşanılan bölgesi Adala. Evet. Bunu korumak da zorundasınız ve bunun için biz dernek olarak, e, buradaki abilerimiz olarak, üniversite olarak, e, bütün buradaki saydığım STK'lar ve diğer e, konsey birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. E, bakalım nereye gidecek konunun e, ilerleyen süreçlerde. Bunun 104 nolu haritanız var. Burada bir yasak alan haritası. Evet. E, bunun kesinlikle büyütülmesi ve e, ...daha ciddi denetlenme... ...yani sürdürülebilir hale... ...gelmesi gerekiyor. Evet. Bu Avrupa Birliği, tüm dünya bağırıyor. Biz de... ...yerel e, sivil toplum kuruluşları olarak... ...bağırıyoruz. E, i̇yi bir noktada... ...birleştik. E, umarım... sonucu iyi ve keyifli olacak... ...diye düşünüyorum. Ee, şey Bir de imza topladınız. Onunla ilgili... ...birazcık söyleyebilir misin? Neler... ...yapıldı? Yani ee, ne kadar imza toplandı? Şey, kimlerden konuyu, geldi? O e, gündeme getirdiğimiz zaman... E, Neler yaptık? Önce buradaki balıkçılarla da görüştük. Kooperatiflerle topladık. Ee, ya nedir durum? Onlarla görüştükten sonra otomatikman e, diğer e, kooperatiflere gittik. Onlarla çent konseyleri. Sonrasında da bir change orta bir kampanya başlattık. İlk e, bu haber bölgürlüğü olarak girdiğiniz zaman çıkıyor zaten. Gerçekten üç gün kişiye yakın imza topladık. Aynı zamanda sağ kooperatifler ve konseyler de Bireysel imzalar topladılar. Yani internete ulaşamayan insanlardan da biz bu konuyu topladık. Hmm. Şu anda ciddi anlamda bir bireysel imza sayımız var. Her şeyden önemlisi artık sivil toplum kuruluşları, konseyler ve belediyeler de bu işin içerisine kendi imzalarını atmış durumdalar. Onlar da hmm. bir paylaşlarımız oldular. Dolayısıyla bu konu çerçevesinde bakanlığımıza ya da ilgili kurumlarımıza, ne kadar hassasiyet olduğunu önemli bir raporla, yani burada yaşayan canlılardan Avrupa Birliği'ne ne olması gerektiğine, son sürecin ne olduğuyla bilimsel bir raporla birlikte, e, desne sağ olsun zaten destek ol yürek, e, biz inşallah biliyordur, loft olarak onlar son derece yoğun çalışıyorlar. E, son aşamada onlar da artık beraber e, yol alma kararı aldık. Dolayısıyla biz giderek e, büyüyen bir e, küre gibi toplandık. Bakalım e, bu, burası kapanırsa zaten ne olduğunu hepimiz göreceğiz. Yani 104'ün buraya yansıması 4 yıl içerisinde verimli bir halallı. Burada bugüne kadar oltacılıkta hiçbir şekilde lüfer çenekop gibi balık yakalanamaktan son e, zamanlarda, son 3, 2 yıldır, 3 yıldır e, önemli bir derecede bir balık popülasyonu var. Yani hmm. uzun sürdü hmm. bu yakalanma. Çünkü neden? Yukarıdan kapattığımız zaman burada çünkü... E, Büyük endüstriyel balıkçılık girmiyor. Ha, biz endüstriyel balıkçığa da karşı değiliz. Kesinlikle ucuz balık tek kaynağı fabrikalarımız onlar. Bizim söylediğimiz adalar bölgesi yatak bölge ve doğa özel zel alanı olduğu için bu bölgenin kurulması gerekiyor. Yani şöyle düşünün Mutlak çok kuruma. basit bir şey. Evet. Evde yatıyorsunuz. Ben gece evinize geliyorum yatağınızı sizin oturuyorum olaya ot ot ot Yere Hı. düşüyorsunuz. E, buyurun yatın. Nasıl Hı. yatacaksın? Dağılmış durumda yatak. Evet. <gülüyor> Güzel. Bir i̇kinci ikinci bir gece başka bir, bir yere gidersin. Hocam <gülüyor> yani çok güzel örnekler ver Üstadayla Neandurus arasından geçen botaj bora hattı var. Ee, Ambarlı'dan giren ve Tembik'ten çıkar. Ve bu botaj bora hattının normal eski e, haritalara göre 500 metre kuzeyiyle 500 metre güneyi gömülemek balıkçılık. E, yasak olan bir şeydi. Avlanmak yasaktır. Fakat bu yasak alanın dışında ve işin kötüsü ada önü e, koruma bölgesi yani 104 dolu da avlanma yasağı varken adanın Hı. arkası da hassas ekosistemin e, sahip olduğu mercanların e, üremenin ve kayalık yapısının doğal rezerv alan olmasının tek nedeni ada arkası orası şu anda avcılığa ve bütün bu e, Vallahi açık durumda. Evet maalesef. Maalesef de programımızın sonuna geldik Volkan bitirmek ha. zorundayız. Her zaman gibi yine Kısa. E, yetiremedik programı. Maalesef. <gülüyor> Serço Ekşi yana ve Volkanlarca'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize değerli tamam. bilgiler sundular. Onlara tamam. teşekkür ederiz. Bu konuya vakit ayırdığı biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizde ha. konu çok bitmez. <gülüyor> evet. Görüşmek İnan, üzere diyelim. var bizim burada maalesef. O da Peki. Bu aile dağları bir gün anlatalım. Tamam. Onları tamam. sonra konuşuruz artık. Çok teşekkür teşekkürler. ediyoruz. Teşekkürler. Ee, Çok teşekkürler. Su Daha. hakkından tamam. bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su hakkı Kar için değil, Yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce.